اللهم صل على سيدنا محمد عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وذريته وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وذريته وصحبه كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كما يليق بعلو شانه وشرفه وكماله وريضاك عنه وكما تحب له وترضى أبدا دائما عدد معلوماتك ومداد كلماتك وزنة عرشك أفضل صلاة وأتمها وأكملها وأدومها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا مثل ذلك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم والتابعين وَعَلَىٰ اَهْلِ طَاعَاتِكَ اَجْمَعَيْنَ وَعَلَيْنَا Nakşibendi, Kadiri, Sehreverdi ve Kubrevi tarikatinin imamları Rahimahumullah, bu salavatı şerifenin her namazdan sonra okunması büyük bir fazilettir dediler. Mevlana Halid Rahimahullah ise halifelerine bu salavatın okunmasını her namazdan sonra gerekli vazife kılmıştır. Yuvanın yapılışı, hayat şirketi için. Allah Teala, men saliham bi Gerek erkekten gerek kadından mümin olduğu halde kim salih amel işlerse, bu sebeple elbette biz de onu ''Dünyada iyi, tayyibe hayatla yaşatırız. Ahirette de onu yapa geldiklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız.'' diye buyurmaktadır. Tabiatıyla her canlı, lehteki avını tanır, ele geçirmeye çalışır. Avcısını, diğer ifadeyle kendisine zarar veren şeyleri tanır, onu def etmek için mukavemet eder. Hayvana hilafla insan, Ayrıca akıl ve bilgi üzere iradesini harcamasıyla çalışır. Bu çalışmanın adı ameldir. İnsanın ameli, niyet ve itikat gibi ya mücerret kalbi ameldir, yahut iffet, sehavet, cesaret, adalet, haya, vakar gibi güzel ahlak melekelerinin tahsil edilmesi gibi ruhi ameldir, yahut da hem kendi cinsinden olan insandan karşılığı beklenen, hem de Allah Teala'dan karşılığı beklenen yahut sadece Allah Teala'dan karşılığı beklenen bedeni amel çalışmalardır. Lugatta salih, fasidin zıttı olup vasıf olarak yararlı hale gelmek, salim kılınmak demektir. Şeriatte ise yine vasıf olarak salih Allah ve onun resulünün muteber gördükleri ve mukabilinde Allah Teala'nın sevap vaat ettiği Değerli ameldir. Kalp, ruh ve beden itibarıyla mümin ve Müslümanın amelinden Allah ve onun Resulünün hoşnut olup muteber ve geçerli gördükleri amel, çalışma vasfen salih yani geçerli ve yararlıdır demektir. Kur'an-ı Hakim ve Hadis-i Şeriflerde birçok yerlerde amel kelimesi salih kelimesiyle vasıflanmaktadır. Mesela Allah için Doğru söz, alışveriş ve muamelede dürüstlük, amelun salihun, salih ameldir. Mesela, yakın uzak, evvela insan cinsine güvenilir, samimi olmak, salih ameldir. Sonra, mümin kardeşlerine daha güvenilir, samimi, saygılı, şefkatli ve merhametli olmak ve kucaklamak, salih ameldir. Yakın akrabalarına, daha da güvenilir, samimi, saygılı, şefkatli ve merhametli olmak, onları kucaklamak, zayıf ve müstahak olanlarına zekat vermek, bağış ve hediyelerde bulunmak, kendisinin bazı haklarından feragat etmek, iyilikle ocak açmak, zayıfları kucaklamak salih ameldir. Hem mesela, temiz, helal ve hoş kazançtan titizlikle faidelenmek ve faidelendirmek, İslam'a saldırdıkları takdirde, Tebliğden sonra kafirlerle cihat, salih ameldir. Tadili erkan üzere namaz kılmak, oruç tutmak, haç yapmak, cihat yani her türlü İslami çalışmalarda bulunmak salih ameldir. Temel güzel ahlak, hasılı ibadetler, Kur'an tilaveti, zikir, salavat-ı şerifeler salih ameldir. Hayatun tayyibe Tayyibe hayat, huzur ve berekettir. Bin netice, iman ve tevhid nisbetinde kalbe ve ruha huzur ve aile fertlerinin birbirine samimi olmaları ve helal kazanmaları nisbetinde de bereket gelir. Hasılı, huzurun iki kaynağı var. İman ve tevhid. Bereketin iki kaynağı var. Helal kazanç ve samimiyet. Avrupa'da her şey vardır. Fakat kendilerinde iman ve tevhid olmadığı için huzur ve sukunet yoktur. Bir de gerek toplum fertlerinin arasında ve gerekse yakın aile fertleri arasında samimiyet yoktur. Bakarsın kişi mirasını öz evladına değil köpeğinin üzerine geçirir. Dolayısıyla bereket yoktur. Müslüman ülkelerde tevhid ve iman olduğu için tevhid ve iman nispetinde huzur vardır. Birbirlerini zekat ve sadakayla faydalendirdikleri sıla Rahim'de bulundukları içinde az çok bereket de vardır. Bundan böyle kafir sadece kendi nefsi için çalışır. Başkası hiç. Mü'min en başta Rabbinin razı olmasını amaçlar. Ahirette amelinin mukabilini alacağını umar. Dolayısıyla gayrini faydalendirmek için çalışır. Nitekim ayeti i kerimede فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz, bize çalışmamızın mukabilini dünyada ver derler. Böyle isteyenlerin ahirette hiç nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz, bize çalışmamızın mukabilini dünyada bir hasene, iyilik Ahirette de bir hasene iyilik var. Bizi ateş azabından koru derler. İşte onlar için kazandıklarından ahirette büyük bir nasip, hisse vardır. Şüphesiz Allah'ın hesaba çekmesi süratlidir diye buyurulmaktadır. Hadisi şerifte Ya ebâ zarrin ceddidi sefinete fe innel bahre amikun ve khaffifil himle فَإِنَّ الْسَفَرَ بَعِيدٌ وَحْمِلِ الزَّادَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ طَوِيلَةٌ وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ الْنَاقِدَ بَصِيرٌ Ey eba zerr, yenile, çünkü muhakkak deniz derindir. Geminin yükünü hafiflet, çünkü muhakkak sefer uzaktır. Yol azığını taşı, çünkü muhakkak dağ zirvesi yüksektir. Ameli halis kıl. Netleştir. Çünkü muhakkak kontrol eden uluzat görücüdür buyurulmaktadır. İnsanın yaşamı dalgalı derin denize, iman İslam gemiye, insanın akıl ve iradesi geminin çekiş küreklerine ve yelkenlerine benzetilerek Ebu Zerr radıyallahu teala anhun hadisinin birinci cümlesinde gemiyi yenile, çünkü muhakkak deniz derindir, derin buyuruldu. Yani sık sık İslam'a teslimiyetini güvenilir bir insan olmaklığın için imanını yenile demektir. Yüzmeyi bilmeksizin denize giren yahut kürekleri ve yelkenleri kullanmaksızın kayığını veren tehlikeye girdiği gibi bir Müslüman da iman ve İslam'ın levazımlarını bırakırsa dini korkunç tehlikeye girer. Bunun için hadisi şerifte, Ceddidu imânekum bi lâ ilâhe illallah. La ilâhe illallah'ı çok söylemekle imanınızı yenileyin buyurulmaktadır. Yani bedenin cüzleri daimi bir surette yenilenirken birçok cüzleri de yokluğa gitmektedir. Çok zikir yapın. Ta ki bedenden ayrılmaya elverişli cüzlerden hiçbir cüz zikirsiz yahut imansız sizden ayrılmasın. Ve kıyamet gününde de bedenden ayrılan her bir cüz, lehte şehadet etmiş olsun demektir. İlk kez, güç yetirilmeyen nafile ibadet ve zikir gibi hasletler. İkinci kez, ağır borca girmek, işlenilen günahlar. Her ikisi, sırtta taşınan yahut gemiye yüklenen yüke benzetilerek, Ebu Zer radıyallahu ta'ala anhunun hadisinin ikinci cümlesinde, وَخَفِّ فِالْحِمْلَةِ فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ Geminin yükünü hafiflet, çünkü muhakkak sefer uzaktır uzak diye buyruldu. Zira gücün yetmediği nafile ibadete sarılmak, gemiye yüklenen lüzumlu yüklerdir. Bunu hafiflet. Ayrıca aynı gemiye yüklenen ağır borç, faiz ve sair günahlar, zararlı ve lüzumsuz yüklerdir. Bunu da gemiye yüklememekle geminin yükünü hafiflet demek olur. Yani ağır borca girme. Girsen bile borcunu vaktinde öde. Allah Teala'nın sana vermiş olduğu rızıkla yetin. Hadis-i şerifte لَيْسَ الْغِنَا عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَاكِنَّ الْغِنَا غِنَا النَّفْسِ Zenginlik, dünya emtiasının çokluğundan değildir. Zenginlik, nefsin kanaatkar olmasındandır. Buyulmaktadır. Küçük büyük günahlara girme. Hasbel beşer küçük büyük günahlara girsen bile sık sık tövbe et. Tövbe ederek Allah Teala'ya yönelmekle yükünü hafifletmiş olursun. Hadis-i şerifte Kullu bin Adem hataun ve hayrul hata'ine et-tevabun. Adem oğullarının hepsi hata işlemekte devam etmektedirler. ''Hata edenlerin en hayırlısı bir daha işlememeyi azimlemek şartıyla ihlas üzere Allah'a dönen tevbekar olanlardır.'' buyurulmaktadır. Artık akıl ve iradeyi kullanarak var gücünün bütünüyle dine sarıl, farz ve vacipleri kemale erdir. Nafile ibadete ve zikirlere gücünün nispetinde devam et. Bütün bunlarda yükünü hafifletmiş olursun demektir.'' Hadisi şerifte, اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَدْوَمُهَا وإن قَلَّ Allah'a amellerin en sevimlisi, az da olsa en devamlı olanıdır, buyurulmaktadır. Cennet yüksek dağın tepesine, cennet vesileleri yüksek dağın tepesine çıkan yola, cennette dereceleri tahsil eden doğruluk, dürüstlük, samimiyet, ibadet, Kur'an tilaveti, zikirler, salavatlar, yüksek dağa çıkan yolcunun yol azığına benzetilerek, Ebu Zer radıyallahu ta'ala anhun hadisinin üçüncü cümlesinde, وَحْمِلِ الزَادَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ طَوِيلَةٌ Yol azığını taşı, çünkü muhakkak dağ zirvesi yüksektir, yüksek buyruldu. Yani Allah Teâlâ'nın dinine teslim olmuş güvenilir bir adam olarak, konuşmakta doğru sözlü, alışveriş ve muamelelerde dürüst, son derece samimi olmak şartıyla ibadetler, Kur'an tilaveti, salavat-ı şerifeler, zikir gibi salih amelleri cennete doğru sefer etmekte azık yap. Bin netice, azıksız, tembellikle dağın tepesine çıkmak isteyen bir kimse maksadına ulaşamayacağı gibi taat, ibadet, Kur'an tilaveti, Zikir ve salavatta gevşeklik yapan Cennete girse bile Cennetteki Ali dereceleri Kazanamayacak demektir Adalet de böyle hükmeder Ne var ki Allah Subhanehu ve Teala fazlu keremiyle Kulunu amelsiz de afuv eder Cennetteki dereceleri de İhsan eder Ama her halükarda Kulun kazanması ayrıdır O Ali zatın bağışı da ayrıdır Hadis-i şerif kulun kazanması cihetini izah etmektedir. Ve burada en kolay yolla başarılacak şey, kulun kimin kulu olduğunu bilmesidir. Rabbinin nasıl bir Rab olduğunu bilmesidir. Bunu bilirse, her ihtiyacını ona arz eder. Ve her anda onu görür gibi çalışır. الدنيا بحر عميق قَدْ غَرَقَ ف۪يهَا نَاسٌ كَث۪يرٌ فَلْتَكُنْ سَف۪ينَتُكَ ف۪يهَا تَقْوَ اللّٰهِ الْعَظ۪يمِ Dünya derin bir denizdir. Birçok gafil insan onda boğulmaktadır. Artık senin gemin azim Allah'ın takvasıdır. Dünya bir denizdir ey akil. İçinde boğulmakta nice gafil. Salih ol ilmiyle amil. Olsun sana gemi ile azim. Karışım altını değerinden düşürdüğü gibi dünyevi herhangi bir amaç İvaz, garaz, bedel, beğendirmek ve gösteriş de amele karıştığı takdirde amelin değerini düşürür. Onu salih olmak vasfından çıkarır. Mesela en az nifak, imana karıştığı takdirde imanı, en az riya yani gösteriş, amele karıştığı zaman ameli salih vasfından çıkarır, bozar, değerini düşürür. İnsanın imanı, ameli dünyevi illetten, riya ve nifaktan arındığı takdirde halis olmuştur. Salih olmakla vasıflanır. İşin ehemmiyetine mebni Ebu Zer radıyallahu ta'ala hadisinin dördüncü cümlesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ehlisi le amele fe innen Ameli halis kıl, netleştir. Çünkü muhakkak kontrol eden uluzat görücüdür, görücü buyurdu. Yani her hususta kendinin Allah Teala'nın murakabesi altında olduğuna hükmet. Çalışma ister dünyevi ister uhrevi olsun her türlü karışımlardan arındır. Nitekim ihlas Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmekten ve rızasını kazanmaktan başka hiçbir şeyi maksat ve amaç edinmemektir diye tarif olmaktadır. Ancak yapılan salih amelin sevabını Allah Teala'dan ummak ihlasa zarar vermez. Toplum yahut aileye nispeten salih amelde şerikin haklarına riayet etsin etmesin, doğru söz söylesin söylemesin, her halükarda sen muhlis bir mümin olarak doğru söz söyle. Dürüst çalış. Hadis-i şerifte U'budillâhe velâ tuşrik bihi şey'en Ve'mel lillâhi ke enneke terâhu Ve'dut nefseke fil mevte Ve'dukurillâhe indekulli hacerin ve kulli şecerin Ve izâ amilte seyyiyeten فَعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً اَسْسِرَّ بِالسِّرِّ Bil بِالْعَلَانِيَةِ Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadığın halde ona ibadet etmeye devam et. Allah Teala'yı görür gibi onun için dünya ve ahiret işlerinde çalış. Kendini ölüler içerisinde say. San. Her taş ve her ağacın yanında Allah Teala'yı zikret. Hasbel beşer bir kötülük işlediğin zaman, Akabinde bir iyiliği yap, gizlisini gizli ile aşikarını aşikarla diye buyrulmaktadır.